yalvaracak olsaydı Allah peygamberlerin çocuklarına yalvarırdı. Ne olursunuz? Ailenin huzurunu kaçırmayın. Gelin iman edin derdi. Yalvaracak olsaydı Allah biraz işi esnetecek, taviz verecek olsaydı 40 yıl Muhammed Aleyhisselam'a hizmet etme şerefine nail olan Ebu Talib'i ebediyen cehennemden kalmaktan kurtarırdı. Ona bile yalvarmadı Allah. O ki 40 yıllık 40 yıldan da fazla bir zaman emeğini boşa harcadı iman etmedi çek git ona da dedi Allah Teala. Kimseye yalvarmaz. Kimseye reklam etmez Allah. Hakkı anlattı, batılı gösterdi. Kim ne istiyorsa yapar.